Hazreti Nuh Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde mühim bir yer işgal etmektedir. Ulul-azm peygamberlerdendir. Kur'an'da muhtelif vesilelerle ismi 43 yerde geçmektedir. 28 ayetten müteşekkil olan 71. sure onun adını taşır. Meşhur tufan sebebiyle beşeriyetin ikinci babası sayılır. İdris aleyhisselam semaya edildikten sonra insanlar hakikati kaybederek putlara ve heykellere tapmaya başladılar. Bunun üzerine Nuh aleyhisselam kavine peygamber olarak gönderildi. Hz. Nuh'un esas isminin Yeşkur, Sakin veya Gaffar olduğu bildirilmektedir. Lakabı Neciyullah Allah'ın kurtardığı ve Şeyhül Enbiya, nebilerin uzun ömürlüsüdür. Ayrıca Seyyidül Enbiya olan peygamberler arasında ismi zikredilmektedir. İdris Aleyhisselam semayı refl olunduktan sonra kendisine tabi olanlardan Ved, Sua, Yeguz, Yeuk ve Nesr dini yaşayıp tebliğ ettiler ve insanlar arasında yüksek bir mevkiye sahip oldular. Vefat ettiklerinde onları hatırlamak için şeytanların teşvikiyle heykelleri yapıldı. Halk zamanla putperistiğe dön. Bu heykellerde ilahi bir kudret olduğuna inandılar. İbni Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Muh. aleyhisselamın kavminde mevcut olan putlar sonradan Araplara intikal etmiştir. Şöyle ki Ved alındaki put Dumatül Cendel'deydi ve Kelp kabilesine aittir. Süva adındaki put Hüzeylin idi. adındaki put Murat kabilesine aitti. Sonra Benug-u Tayfun oldu. Sebe'ye yakın Curf isimli mevkideydi. Yeğuk Hemedan'a aitti. Nesr Himyer'in Ali Zilkela'nın mı? Bu putların isimleri aslında Nuh kavmindeki salih kimselere aitti. Şeytan bu salihler ölünce kavimlerine şu telkinini yaptı. Salih kişilerinizin oturmuş oldukları yerlere onların hatırasına heykeller dikin ve bunlara onların isimlerini verin. Halk bu telkine uyup söyleneni yaptı. Vidayette tapınma yoktu. Ancak ne zaman ki bunlar vefat ettiler haklarındaki bilgi de unutuldu ve neticede cahil halk bu putlara tapınmaya başladı. Yalnız Kufe tarafında putperest olmayıp tevhid inancını devam ettiren bir kavim vardı. Nuh aleyhisselam da bu kavimdendi. Nuh aleyhisselam bazen çobandık, zaman zaman da ticaret yapıyor. Kavminin başında Kabil soyundan Dermesil isimli zalim bir kişi bulmak dedi. Her kabilenin ayrı bir putu mevcut. Her putunda bir hizmetkarı vardı. Hz. Nuh aleyhisselam bunları gülünç bulurdu. O dönemde ahlaksızlık ve putperestlik had safhaya varmıştır. Allah Celle Celaluhu hakikatten sapmış olan bu kavme Hz. Nuh Aleyhisselam'ı gönderdi. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Kendilerine can yakıcı bir azap gelmezden önce onları uyar diye Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Nuh 1 Uzun Tebliğ Yılları Nuh Aleyhisselam 50 yaşındayken Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamberliğini bildirdi ve dermesil ve kavmine git. Onlara tevhid inancını tebliğ et dedi. Hazreti Nuh ömrünün sonuna kadar tevhid inancını tebliğ edeceğine dair söz misak verdi. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Hani biz peygamberlerden tebliğ vazifelerini yerine getirmeleri için sağlam bir söz almıştı. Senden de. Nuh, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan pek sağlam bir söz almıştık. El Ahzab 7 Andolsun biz Nuh'u kavmine elçi gönderdik. Nuh onlara Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım Allah'tan başkasına tapmayın Ben size gelecek Elem verici bir günün azabından korkuyorum Dedi Hud 25-26 Nuh Aleyhisselam ilk zamanlar vazifesini gizli olarak yerine getirdi Sonraları aşikar tebliğ etmeye başladı Geçtiğinde Herkesin sevgisini kazanmış bir zat olmasına rağmen tebliğe başlayınca durum değişti. Kendisine çok az kimse tabi oldu. Kavminin meliki olan Dermesil, Hz. Nuh'un bu tebliğ faaliyetinden haberdar olunca, yanında bulunanlara, ''O da kim?'' dedi. Onlar da, ''Bizim kavmimizden olduğu halde bize uymayan birisi.'' İsmi Nuh bin Lamet. Baştan akıllıydı, sonradan aklını kaybetti. Kendisinin peygamber olduğunu söylüyor, dediler. Ardından, putlara da karşı çıkıyor, denince dermesi, Hz. Nuh'u yanına çağırtarak, ''Yazık sana, sen bizim ilahlarımızı inkar mı ediyorsun?'' diye azarladı. Ayrıca Hazreti Nuh'un etrafında fakirlerin olması sebebiyle onunla alay ediyorlardı. Kafirler Nuh Aleyhisselam'a Senin peşinden gidenler Sıradan ve basit kimseler iken Biz hiç sana inanır mıyız? Dediler. Eşşuara 111 Bu cahil ve zalim kavim Kibirleri sebebiyle Fakirleri ve garipleri küçük görüyorlardı. Fakat Nuh Aleyhisselam Davası kadar Davasının bağlılarını da savundu. Münkürlerin ithamlarına cevap ver. Ben iman eden kimseleri kovacak değil. Eşuvara yüz onları. Çünkü onlar Rablileriyle karşılaşacaklar fakat ben sizi cahil bir millet olarak görüyorum. Ey milletim onları kovarsam Allah'a karşı beni kim savunur? Düşünmez misiniz? Hud 29-30 Dermesil ölünce yerine oğlu Nevlin geçti. O daha da zalimdi. Nuh Aleyhisselam, Nevlin zamanında da tebliğine aynen devam etti. Kavmi onunla alay ediyor, üzerine toprak atıyor ve onu dövüyorlardı. Hatta bayılıncaya kadar boğazını sıktılar, öldü sandılar. Ayıldığı zaman, ey Allah'ım, beni ve kavmimi bağışla. ''Çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar.'' dedi. Gusül abdesti alıp tekrar yanlarına vardı. Onları Allah'a iman ve ibadete davet etti. Bütün bu eziyetlere rağmen o büyük bir sabır gösteriyordu. Bir lütfu ilahi olarak yaralarını zaman zaman Cebrail aleyhisselam tedavi ediyordu. Müşrikler yazık sana Eynun. Bu dayağımız ve hakaretimize rağmen hala davandan vazgeçmiyor musun? Diyorlar. Hz. Nuh ise ben mecnun değilim. Atalarınız şimdi azap çekiyor. Aklınızı başınıza alın. Diye onlara nasihat ediyor. Nuh aleyhisselam devamla davetimden yüz çevirirseniz bana bir zarar veremezsiniz. Buyuruyor. Çünkü insan iki şeyden korkar. Bir, başkalarının zarar vermesinden, iki, menfaatlerinin kesilmesinden. Ancak Nuh Aleyhisselam birinci korkuya cevaben, ben sizin zararınızdan korkmam, tevekkül içindeyim. İkinci korkuya cevabende, sizden bir ücret istemiyorum, diyordu. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor. Nuh dedi ki, bu tebliğime karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Onun için Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Eşşuara 109-110 Fakat onun bu davetine kulak veren olmadı. Hazreti Nuh'a kavminden çok az kimse iman etti. Oğullarından Sam, Ham ve yâfes iman. Diğer oğlu Kenan ise iman etmedi. Kavmi ona peygamberliği boyunca çok hakaret ve işkence etti. Nuh aleyhisselam kavminin yaptıklarına 950 sene tahammül gösterdi. Nihayet eziyetlere takat getirilmeyince Cenab-ı Hakk'a aciletini arz etti allah Teala kavminin taşkınlıkları dolayısıyla Hazreti Nuh'u teselli sadedinde şöyle vahyetti. Kavminden şu ana kadar iman etmiş olanlardan başkası artık asla inanmayacak. Öyleyse onların işlemekte oldukları günahlardan dolayı üzülme. Hud 36 Nihayet azabı ilahinin ilk başlangıç haberi olarak Cenab-ı Hak, bu bir türlü uslanmayan azgın kavmi 40 sene yağmursuz bıraktı. Hayvanları telef oldu. Çocukları doğmadı. Çaresiz kalarak Hz. Nuh'a müracaat ettiler. O da, şirkten dön sizin için dua edeyim buyurdu. Sonra Nuh, Cenab-ı Hakk'a şu şekilde itica etti. Ya Rabbi, ben kavmime dedim ki, Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Mağfiret dileyin ki, Üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallarınız ve oğullarınızı çoğaltsın. Size bahçeler ihsan etsin. Sizin için ırmaklar akıtsın. Nuh 10-12 Öğütlerin fayda vermemesi üzerine Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu bunlar bana karşı geldiler de, malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular. Büyük hileler, büyük desiseler kurdular. Rabbim! Onlar birbirlerine dediler ki, sakın ilahalarınızı bırakmayın. Hele Ved'den, Süva'dan, Yevustan, Yevuk'tan ve Nes'ten asla vazgeçmeyin. Böylece onlar, Gerçekten birçoklarını saptırdılar. Rabbi, sen de bu zalimlerin ancak şaşkınlıklarını artır. Nuh 21. Bir baba oğluna Nuh Aleyhisselam'ı göstererek, bak buna inanma dedi. O da babasının elinden asayı aldı. Nuh Aleyhisselam'ın başına vurarak onu kan revan içinde bıraktı. Nuh Aleyhisselam ise, Ya Rabbi Hayır dilemiş isen hidayete erdir Yoksa sen onları hükmedinceye kadar bana sabır ver Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın diyordu Ancak eziyetler iyice Yapacak bir şey kalmadı Bunun üzerine Nuh Aleyhisselam Rabbine Ya Rabbi mağlup oldu Artık bana yardım et diyerek yalvardı. El-Kamer 10 Nuh Aleyhisselam uzun yıllar tebliğe devam etmesine rağmen ona çok az kimse inanmıştı. Bir nesil ölüp gidecekken kendilerinden sonra gelecek nesillerine Nuh'a iman etmemelerini ona muhalefet edip onunla savaşmalarını vasiyet ediyorlardı. Babalar yetişip akıl bali olan çocuklarına Yaşadığı sürece Nuh'a asla inanmayacaksınız Diye öğütlerde bulunuyor Fıtratları tamamen bozulmuş imanı ve Hakka itibar reddeyecek bir şekle bürünmüştü Bu sebepten Nuh aleyhisselam şikayet babında şöyle demişti Rabbim Yeryüzünde hiçbir inkarcı bırakma Şayet sen onları bırakacak olursan Kullarını saptırırlar. Ahlaksız ve inkarcıdan başkasını doğurup yetiştirmezler. Beni, anamı, babamı, inanmış olarak evime girin. Hane halkımdan iman etmiş olanları, mümin erkek ve kadınları bağışla. Zalinden ise yalnızca helaklerini artır. Nuh 26-28 bu ilticadan sonra Allah Celle Celaluhu Hazreti Nuh'a bir gemi yapmasını emretti. Gözlerimizin önünde ve vahyimize göre gemiyi yap. Fakat zalimlerin kurtuluş için bana yalvarma. Onlar mutlaka boğulacaklardır. Hud 37 Kavmi Nuh Aleyhisselam'ın gemi yapmasıyla da alay etti. ayeti kelimelerde kerimelerde buyuruyor. Nuh gemiyi yapıyor. Kaminden ileri gelenler ise yanına her uğradıkça onunla alay ediyorlar. Dedik ki: "Eğer bizimle alay ediyorsanız, iyi bilin ki siz nasıl alay ediyorsanız, biz de sizinle öyle alay edeceğiz. Rezil edecek azabın kime geleceğini ve sürekli bir azabın kimin başına ineceğini yakınla bileceksiniz." Hud 38-36 Hak ve hakikate karşı kalpleri körelmiş olan halk, gece gelip gemi yakmak istiyorlar, yakamayınca ''Bu senin sinirindir'' diyorlardı. Gemiyi kirletiyorlardı. Bir müddet sonra uyuz hastalarına yakalandılar. Tedavi için kendi pisliklerini yüzlerine sürmeye mecbur kaldılar. Cenab-ı Hak onları bu alametlerle ikaz ettiği halde intibaya gelmiyor,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 Allah'ın emri istikametinde gemiye binecekleri bindirdikten ve gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra tufanın alametleri görülmeye başladı. Rivayete göre tufan, Recep ayının birinci gününde başladı ve gemi 6 ay su üstünde seyredildi. Sonra Allahu Teala yere ve güya Ey yer! Suyunu yut! Ve ey! Suyunu tut! Bu emri ilahi üzerine sular çekildi ve gemi on Muharrem aşure gününde Cudi dağına indi. Sonra Muh aleyhisselama Cenab-ı Hak tarafından ey Nuh sana ve seninle beraber olan ümmetlere bizden selam ve bereketlerle gemi deneyin. Kendilerini dünyada faydalandıracağımız sonra da bizden kendilerine elem verici bir azabın dokunacağı ümmetler de olacaktır. Hud 48 Hz. Nuh Aleyhisselam ve müminler necat bulmuşlardı. Ayet-i kerimelerde buyruldu. Biz Nuh'u ve beraberindekileri dolu bir gemi içinde taşıyarak kurtardık. Eşuara 119 Onları ötekilerin yerine geçirdik, halifeler yaptı. Ayetlerimizi yalanlayanları da denizde bulduk. Bak ki uyarılanların, fakat inanmayanların sorması olur. Yuhus yetmiş. Alimlere göre tufan umumidir. Yeryüzünün her tarafını su kaplamıştır. Nişancızade Muhyiddin Mehmet, Miratı Kainat adlı kitabında şöyle ver. Gemi oturunca 80 kişi medinet Semanin şehrini kurdular. Bu şehre su ki Semanin de denmektedir.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 Rus, Slav ve Türk soylarının çoğaldığı tahmin edilmektedir. Asyalılar ve Bering Boğazı'ndan geçtiği tahmin edilen Amerikalıların yerlileri Kızılderililer de onlardan çoğalmışlar. Fakat zaman geçince dini hakikatler yine unutuldu. İnsanlar yıldızlara, güneşe ve heykellere tapar oldular. Müfessir Fahreddin Nerazi'nin beyanına göre Kur'an-ı Kerim'de Nuh Aleyhisselam'ın Kavminin içinde 950 sene çileli ve muzdarip bir halde bulunduğunun bildirilmesi Resulullah'ı teselli için. Nuh Aleyhisselam bir çile ve ızdıraba uzun müddet katlanmasıyla ümmete mükemmel bir sabır örneği olmuştur. Aşura Günü Gemi, Aşura Günü olarak bilinen Muharrem ayının 10. gününde selametle Cudi dağına indikten sonra Hazreti Nuh ve müminler şükranı olarak oruç tutular. Kalan erzaktan aşura pişirdiler. Bu sebeple o gün muarimin onunda sadaka vermek, tatlı dağıtmak ve oruç tutmak sünnettir. Bu günün faziletleri cümlesinden olarak Cenab-ı Hakk'ın Adem aleyhisselam'ın tevvesini bugün de kabul ettiği ve onu bugün de safiullah kıldı. İdris Aleyhisselam'ı yüce bir mekana bugün de refetti. Hazreti Nuh'u gemiden bugün de çıkardı. Hazreti İbrahim'i ateşten bugün de kurtardı. Tevrat'ı Musa Aleyhisselam'a bugün de indirdi. Hazreti Yusuf'u zindandan bugün de kurtardı. Hazreti Yakub'a gözlerini bugün de iade buyurdu. Hazreti Eyüp'ü Bugün de şifaya kavuşturdu. Hazreti Yunus'u balığın karnından bugün de kurtardı. Beni İsrail için Kızıldeniz'i yararak onları bugün de selamete ulaştırdı. Davut Aleyhisselam'ı bugün de mağfiret ettiği, Hazreti Süleyman'a bugün de mülk ve saltanat verdi. Ve... Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ı geçmiş ve gelecek günahlarından bu günden mağfiret buyurduğu rivayet olunur. Nuh kavminin helak sebeplerinden başlıcaları 1. Küfür içindeydiler. Peygamberlerini haşri ve neşri inkar ediyorlardı. 2. Putlara tapıyor ve şirki teşvik ediyorlardı. 3. Nuh Aleyhisselam'ı küçümsüyor, asi olup ona eziyet ediyorlardı. Dört kibirli diler. Fakirlere reziller diye hitap ediyorlar. Hikmet sahiplerini de küçük görüyorlar. Hakikaten kibirleri yüzünden fakirlerle oturmayı istememekte helak olan kavimlerin kötü hasetlerinin başlıcalarındandır. 5 da edep, iffet ve hayal yoktu. Altı, dünya lezzetlerine çok düşkündü. Yedi, şükretmiyorlardı. Halbuki Cenab-ı Hak, verdiği nimetlere şükredilmesini ve nankörlük edilmemesini emretmektedir. Bir hadis-i şerifte şükür ve sabır eğili şöyle tavsif edilmiştir. İki hasret vardır ki,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 hakiki sahibini bilmektir. Seri yüz sakati kuddise suruh buyur. Bir kimse bir nimete kavuşur, fakat şükrünü ifa etmezse o nimet elinden alır. İzlekim Cenab-ı Hak ayeti kerimede buyur: Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz Azabım çok şiddetlidir İbrahim 7 Nuh Aleyhisselam'ın bazı vasıfları 1. Hizmet ehli olması 2. Denize açılması ve denizden istifade etmesi 3. Çok şükreden ve sabreden bir kul olması 4. İstihbarının bal olması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 allah Teala'nın huzuruna müşrik olarak gelen kimse için hiçbir mazeret yoktur. Yavrum, kalbinde zerre miktarı kibir olduğu halde kabre girme. Çünkü kibriya, yüce Allah'ın ridasıdır. Ridası hakkında münazaa eden, yani Cenab-ı Hakk'a mahsus bir sıfatı kendisine layık gören kimseye Allahu Teala gazap eder. Yavrum, Kalbinde zerre miktarı yeis Rahmetten ümit kesme Bulunduğu halde kabre girme Çünkü Dalalete düşmüş olan kimselerden Başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez Yavrum Sana Kelime-i Tevhidini emrediyorum Çünkü yedi kat göklerle Yedi kat yer Terazinin bir kefesine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 Diğer kapısından çıktım. Hazreti Nuh Aleyhisselam kendisine kalmıştan bir kulübe yapmıştı. Ona keşke kendine bundan daha sağlam bir evi yapsaydın derince, ölecek bir kimse için bu bile çok demiştir. Şirkim, küfrün ve zulmün muhtelif eziyetleri altında